94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil programında bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Bugün Ömer Madra yok bildiğiniz gibi. Bugünkü Açık Yeşil saatinde küresel ısınma ile ilgili başka bir yerde bir konuşma yapıyor. Ama bugün iki konuğum var ve yaklaşık üç haftadır Türkiye'de çok yoğun bir tartışma yürüyor. Biz de Açık Yeşil'de bu tartışmayı aslında yapmaya çalışıyoruz. GDO meselesi. Bununla ilgili e, çok fazla e, laf söyleniyor kafalarda biraz karışmış durumda o yüzden bugün işin birazcık detayına girelim hem e, teknik yanlarına hem de politikasına dair biraz daha detay konuşalım e, istedik e, iki konuğum var e, ilki e, Hakan Ozan Erzincanlı e, Ziraat Yüksek Mühendisi ve e, Yeşiller Partisinin Tarım Çalışma Grubunun Koordinatörü hoş geldin hoş bulduk Emir Diğer konuğum Barış Gencer Baykan Barış'ta yine aynı Yeşillerin Tarım Grubu'ndan Ve aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Betam'da Hoş geldin çok Barış çok teşekkür ederim Bu Betam'ın açılımını ben unuttum tabi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi Daha çok çevre ile ilgili Evet çevre konuları çalışıyor Peki şimdi ben hemen Ozan'la başlamak istiyorum Bu sizin yazdığınız yazılarda daha çok GDO, sadece GDO değil aslında genel olarak tohuma yönelik bütün laboratuvardaki müdahalelerden bahsediyorsunuz. Bu biraz daha GDO'dan geniş bir kavram anladığım kadarıyla hibritlemeden ışınlamadan falan da bahsediyorsunuz. Birazcık açabilir misin nedir hibrit tohum mesela veya bunun GDO ile bağlantısı nedir? Yani hibrit tohumu tam e, tercüme edersek sadece melez demek ama hibrit teknolojisi dediğim zaman yani bir tohum nasıl olur da bir hibrit tohuma dönüşür dediğim zaman e, normalde işte ekonomik getirisi olabilecek e, bir ürünün tohumu bulunuyor. Ve bu tohumun iki tane e, ilkel e, ya da e, vahşi e, tü, çeşidi bulunuyor. Bu iki vahşi çeşit birbirinden e, gitgide özellikleri uzaklaştırılarak mesela biri işte tanesinin daha büyük olması diğer çeşitte e, işte yağ miktarının daha fazla olması ya da en çok sıklıkla yapıldığı gibi e, işte belli bir e, ilaca dayanıklı olması özellikle ot ilaçlarına dayanıklı olması yönünde e, sürekli ıslah ediliyor. Daha doğrusu kendi içlerinde akrabalıkları arttırılıyor. Daha sonra bir noktadan sonra artık bu iki çeşit o kadar yoğun akrabalı yetiştirmeye uğratılıyorlar ki türleri, çeşitlerini sürdüremeyecek noktaya geliyorlar. Yani çimlenme oranları çok düşük, raddelere geliyor, bitkiler bir acayipleşiyor. İşte bu genlerinin oldukça fazla allelleştiği nokta, yani letal genlerin ortaya çıktığı noktada çaprazlanıyorlar ve ortaya bir tane melez azmanı çıkıyor. Yani hibrit tohumu. ...oluşturulmuş oluyor. Bu melez oluyor. Ama daha doğru tanımla bu bir melez azmanı oluşturma. Yani... Bunu mesela ben bir küçük çiftçi olsam kendim yapabiliyor muyum? İşte şey? bu kesinlikle mümkün değil. Yani şöyle bir şey oluyordu. Çünkü esne. hep bunu aşılamayla karşılaştırıyorlar. Hı hı hı. Doğru mudur? Onu ben Yok anlamadım. aşılamayla kesinlikle alakası yok. Uzaktan yakından hatta alakası yok. Aşılama mevcut genetik kodu aynı şekilde sürdürmenizden hiçbir farklılık olmadan yani siz bir e, şeyde Salihli'de kiraz ağacı var çok güzel kiraz veriyor. Aa, ben bunu Afyon'da deneyeyim deyip e, bir aşı kaleme alıp Afyon'daki ağacınıza götürdüğünüzde genetik kodda hiçbir değişiklik olmuyor. Hatta bu klon oluyor. Bunda bir e, bunun bununla alakası yok. Hibrit de tamamen yepyeni bir e, çeşit üretiyorsunuz ve bu çeşidi bir çiftçinin yapması imkansız. Hem maliyet açısından imkansız hem bilgi açısından çok mümkün değil. Ama ne oluyordu? Mesela işte Datça'da bir buğday çeşidi vardı. Diyelim ki Çanakkale'de bir tane vardı. Çok da gezgin biri var. İşte ikisini almış bir şekilde şey yapmış olursa, melezlemiş olursa şansa o yıl bereketli bir ürün alma şansı oluyordu. Belki o devam edebiliyordu falan ama böyle bir şey ...çiftçi tarafından yapılması mümkün değil. Peki bu, bu tür hibrit tohumlardan üretilmiş ürünler çok fazla var mı şu anda piyasada? Tabii yani bizim yediğimiz hemen hemen... ...endüstriyel olarak yani şehre gelen ürünlerin sanırım %90'ın üzeridir. Yani acaba hibrit olmayan tohum kullanılıyor mu diye düşündüğümüz zaman... ...belki bazı meyvelerde hibrit olmayan çeşitler vardır... Peki bu, bunların GDO'yla benzerliğine? Yani GDO'yla benzerliği şu. Ne kadar müdahale edebiliriz sorusuna insanoğlu gen dizisine ne kadar müdahale edebilir? Ne kadar etmeli sorusuyla karşılaştırdığımız zaman böyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Yani GDO'nun açılımı genetiği değiştirilmiş organizma. Hangi aşamadan sonra insan geneti değiştirmiş olur? Yani genin içine girip. Bir şeyler alıp bir şeyleri soktuğu zaman mı geni değiştirmiş olur? Yoksa çok bilinçli şekilde geni e, yönlendirirse de acaba değiştirmiş olur mu? Çok büyük zorlamalarla, on yıllar süren ıslahlar Bir de bunu sadece tohum için kullanılması çok ilginç ama bu e, bitki sadece bitki için geçerli değil. Tavukçulukta bu bahsettiğimiz e, genetik e, orada GDO yok ama çok yoğun hibritleştirme var. ...sekiz tane e, tavukçuluk firmasının elinde bütün dünyadaki tavuk genleri. E, yani orada da çok benzer bir şey var ve asla normal bir üreticinin e, bir tavuk yetiştirmesi e, bir tane... Yani artık eski tavukların tekrar geri gelmesi mümkün zaten değil. Zaten yani. kuş gribi şeyinden sonra o <gülüyor> köy tavukçuluğu da bitti. Çok zor. Peki e, bir de ışınlamadan bahsediyorsunuz. O nedir? Işınlama da şöyle bir şey... E, Sohuma da yapılıyor ama e, açıkçası gıdaya yapılan bir uygulama. E, gıda e, Genelde canlı hücre olarak özellikle balığa çok yapılıyor. Balık çok çabuk bozulan bir şey. E, i̇hracat için olabilir ya da satıştan önce özellikle kontrol varsa ya da bozulmasını geciktirmek istiyorsanız paketlenmiş tamamen her yeri paketlenmiş e, gıdayı e, bir ışınlama odasında ışınlıyorsunuz. Ve e, neredeyse tindalize oluyor yani pastörize onun fazlası sterilize onun en fazlası yani neredeyse sıfır e, canlı e, tindalize olma noktasına geliyor ve ışınlanmış oluyor yani ışınlanmış bir gıda yenilmeli mi sağlıklı mı doğaya ne etkisi var ayrı ama bu kesinlikle... Doğal değil. Doğal değil kesinlikle evet. değil. Yani doğal yediğiniz bir şeyin içerisinde bir takım canlılar olur değil mi? E, zararsız mikroorganizmalar olur. Zaten yediğimiz her şey aslında canlı yani. Hı. Ya bir süre önce canlıydı, kurutuldu. Yani ya da can, hala canlı, havuç hala canlı hücre olarak tüketiyoruz mesela. Hı. Bilmiyorum. Zaten canlı olmaması doğal olarak hani canlılığı sürdürmemize sağlayamaz diye düşünüyorum. E, buna ışınlama gibi çok ilginç genetik yapısını da değiştirecek. ışınlama'nın genetik yapıyı değiştirdiğini kesinlikle biliyoruz. Bir müdahale yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz. Yani sonuçta siz e, bu e, laboratuvar müdahalesinin tamamına e, karşısınız. Belki Barış bir şeyler söylemek ister bir konuda. Valla ben... E... Bu karşılık ne zaman başladı? Belki oradan biraz evet. e, başlayabilirim. E, hangi noktada e, genetikle genetiğe müdahale, canlının patentlenmesine müdahaleyi karşıya alanlar e, ilk bu işe ne zaman başladı onu gidirken bir düşündüm. 30-35 yıl önce yaklaşık 1984'te ilk başta bu iş Amerika'da başlıyor. Patent yasalarının değiştirilmesine ve canlının patentlenmesine yönelik e, ABD'de bir karar alınacak ve bunu e, bir... E, Tıp doktoru İkbar kaç çıkıyor. 1984'te yanılmıyorsan ilk Washington D.C'de bir eylem gerçekleştiriyor. Bir grup çok küçük bir insanda. Senatoda bir karar alınacak ve bunu protesto ediyor. Tabi oradan bugüne bu halkalar genişliyor. Sadece yasalar değil, bilim insanların değil. Bunun çiftçilere etkilebileceği, tüketicilere yansıması oluyor. Bilim insanları kendi aralarında örgütleniyor ve ee, ...birçok grup, birçok değişik katmanlar, toplumsal kategoriler bu genetik müdahaleye karşı çıkıyor. Canlıların patent altına alınmasına karşı çıkıyor. Ee, neler yapıyor ona girelim mi bilmiyorum bu insanlar. Tabii çok farklı çeşitlerde kendini ifade ediyorlar. Ee, i̇lk Avrupa'ya bu işin başlaması 1996-97 yıllarında oluyor. Ee, bunun da sebebi Amerika'dan e, genetiği değiştirilmiş Mısır ve... ...soya yüklü gemilerin Avrupa limanlarına girmesiyle ilk protesto dalgası başlıyor Avrupa Birliği'nde. Özellikle Greenpeace'in eylemleri var. Bu gemileri durdurma ve içinde genetiği değiştirmiş organizmadan ...gede yolu ürünleri olduğunu ifşa eden, teşhir eden eylemlerle başlıyor. Ondan sonra ki İngiltere biyoteknoloji alanında Amerika'dan sonra Avrupa'da en ileri gelen ülkelerden biri... İnsanlar özellikle çok şaşırıyorlar. Yani, Biyoteknolojiye bu kadar olumlu ve sıcak bakılan bir ülkede, araştırmaların bu kadar geliştiği bir ülkede. Bu karşılık nasıl olur? Tabii iş şurada e, patlak veriyor. Bu ürünlerin markete girdiği anlaşılıyor. Herhangi bir denetime tabi tutulmadan. insanlar bunu e, bilmeden yediklerini öğrenince, e, tabii büyük bir protesto dalgası başlıyor. Yine aynı şekilde Fransa'da e, büyük bir dalga başlıyor ki İngiltere'de çevreciler buna öncelik yaparken... Fransa'da güçlü bir köylü sendikası da var. Joseph Bovin'in başını çektiği. onlar bu ürünlerin doğal değil de kültürel olmadığını, yani Fransız kültürüne aykırı olduğunu savunup non cultural diyorlar buna, kültürel değil. Ama diğer ülkeler, Amerika'da, İngiltere buna doğal değil diyor. Non diyor. Ama bunlar kültürel değil deyip karşı çıkıyor ve büyük bir de sempati doğuyor. Peki bu anladığım kadarıyla e, bizde şu anda yaşananın bir benzeri değil mi? Yani orada 1996'da mı dedin? Evet. 96'ta yaşanan şey şimdi bizde 13 sene sonra mı evet, yaşanıyor? Evet biz hatta orada ikinci bir dalga oluyor 2003 2004'lerde. Bunun nedeniyle daha uluslararası ilişkilerle alakalı şöyle ki e, dünya ticaret Amerika ve Arjantin Dünya Ticaret Örgütü'nde Avrupa Birliği'ne dava açıyorlar bu ürünlerin ticaretini yasaklanmayacağını sav olarak. Çünkü Avrupa Birliği bunların ...test edilmesini ve belirli bir güvenlik şeyinden geçmesini istiyor, savunuyor. Dünya Ticaret Örgütü'nde de karşı davı açıyor Amerika Birleşikleri ve Arjantin. Kanada'yı da arkalarından daha sonra. Yani ticareti engelleyemeyeceğini söylüyor Avrupa Birliği'nin. İşte o zaman ikinci dalga patlak veriyor 2003-2004 yıllarında Bu iş yani giderek Avrupalılaşıyor ve diyeyim de, uluslararasılaşıyor. Ki o zaman Türkiye'de plan 2004'teki canavar domates kampanyası hatırlarsınız. Evet. Bu Avrupa'nın ikinci dalgasını yakalamış oluyor. Evet. Şimdi tabii Türkiye'de başka bir dalga oldu bu yönetmelikle. Evet. Onu da belki daha ettim. onu konuşalım ee, aslında. E, ona geçmeden önce biraz daha Ozan'a e, bu gene GDO denen şey. Hı hı. Ee, bize en basit anlayabileceğimiz şekilde bunu nasıl yapıyorlar bir tekniği anlatabilir misin? Hı hı. Nasıl bir iş bu? Yani sonuçta bildiğimiz gibi bir tohumun oluşması için önce bir mayoz bölümü oluyor. Yani tohum yeni oluşturacağı ürün için genlerini çaprazlıyor. Dışarıdan gen alıyor. Bu dışarıdan gen alma aşamasında tohumun içine insanın ticari olarak istediği... ...tarımla ilgili bazı şeyleri kolaylaştıracağını düşündüğü... ...ya da ticari olarak daha kolay satılacağını düşündüğü bir özelliği ekliyor. Nasıl ekliyor? İşte bir virüse bu genetik özelliği yüklüyor. O virüs gidiyor bizim istediğimiz tohuma bu yeni özelliği ekliyor. Ekleyip eklenmediğini anlamak için antibiyotikle koyuyor. Böylece petri kabında işte bu yaşıyorsa gen antibiyotiğe direnç gösteriyor. Yaşayanları alıyor. Ee, ...ve ondan sonra tohum olarak... ...üretmeye başlıyor. Yani bu özellikle... O tohum nasıl çoğalıyor? <gülüyor> Laboratuvarda mı çoğaltıyor? Tabii tohum? tabii. Zaten her, her, şey, her aşaması... Peki e, tam burada onu bir şey sormak istiyorum. Şimdi hep duyduğumuz... ...bir şey var çiftçilerden ya da... E, ...kamuoyunda da sık duyuyoruz. Şu anda e, şeyden bir tohum alıyor... ...çiftçi marketten gidiyor... ...ya da işte... E, ...ne diyelim şirketten bir tohum alıyor. O tohum... E, ...bunun ertesi sene tohumunu alamıyor. Hı hı. Ertesi sene gidip tekrar tohum almak zorunda kalıyor. Hı hı. Bu sadece GDO'lular için geçerli değil değil mi? Değil. Bunlar bu, aynı zamanda hibritler için mi geçerli? Özellikle hibritler için <gülüyor> geçerli. Yani GDO için böyle bir kural yok. Ama bir firma GDO'lu tohumunu aynı zamanda hibrit de yapmazsa... ...çok bir cazibesi olmayabilir. Ya para kazanamayabilir. Yani çok ciddi bir cazibesi olmayabilir. Yani çok spesifik bir şey için GDO'lu yapması lazım ki... ...çok mantıklı olmaz ama... ...hibrit yaptığı zaman sonuçta... ...bir melez azmanı... ...çok ciddi kar vadeden bir şey. Mesela bu tavukçulukta işte... 38 günde iki kiloya gelen... ...tavuk bir melez azmanı sonuçta ki... ...işte tohumda... ...benzer şekilde inanılmaz... ...normal ilkel şeylerine göre... ...fazla verimli. Kısır mı? Yani yani yeni bir tohum oluşturmuyor mu? Oluşturuyor fakat... ...melez azmanı bir dörl sonra bir gen açılması yapıyor ve o biraz önce bahsettiğim yaşaması bile zor olan bireylere den oluşturuldu ya bu hibrit. Evet. yani <gülüyor> onlara bazı. benziyor onlara benziyor yani yaşaması bile zor hale gelecek kadar bir gen Yani kalitesiz zor. oluyor sonuçta tohum öyle açıkçası mi? verim düşüyor yani verim düşüyor. hani üreticinin üretici Genelde mali olarak darat değerlendirir hani çok ciddi oranda gelir düşüyor işte bitki yaşamıyor yaşasa hastalığa dayanamıyor şudur budur. E, neticede e, siz gidip şirketten tohumu aldığınız zaman şirket o tohumu nerede üretiyor? Yani tabii çok özel seraları var, çok özel deneme alanları var, yalıtılmış deneme alanları var. Ama bunlar da belli bir noktaya geldikten sonra mutlaka bu çaprazlamalar ya da çaprazlama sonrası seçimler ya da sonra bu biraz önce bahsettiğim özellikle antibiyotikli şeyler... Doku kültür laboratuvarlarında e, yoğun olarak yapılıyor. Yani Laboratuvarlar. sonuçta bu tohumlar şu anda piyasada kullanılan aşağı yukarı tohumların %90'ı falan dedin. Bu tohumların büyük bir çoğunluğu neticede e, neredeyse her aşamada laboratuvardan geçiyor öyle değil mi? Yani <gülüyor> iyi, normal bir hibritin iyi bir hibritin e, laboratuvar aşamalarından geçmeden yapılması çok zor. Çok zor. Anladım yani doğal olan bir şey yemiyoruz gibi. Yani. Açık Yeşil'de GDO meselesini e, bayağı detaylı bir şekilde tartışmaya çalışıyoruz. Ve olayın sadece GDO'dan da ibaret olmadığını aslında hibrit tohumlarla ilgili genel bir mesele olduğunu konuştuk. E, şimdi ben e, Hakan Ozan canlıya e, bir de tanımla ilgili bir şey sormak istiyorum. Yani Çünkü e, bu yazılarınızda falan e, ya da basın açıklamalarında hep e, bu GDO tanımının da... E, Olması gerekenden dar olduğunu savunuyorsunuz. Evet yani zayıf bir tanım. <gülüyor> nasıl bir şey olması gerekiyor? Yani şimdi e, ben bir örnek vermek istiyorum bununla ilgili. E, bir yerde bir tanım yapılmış. Ne zaman nasıl yapılmış? E, üzerinde uzlaşılmış bir tanım mı? Bu tartışılır ama bu tanım bütün yasalarda vesaire kullanılıyor. Tanım tam olarak hatırlamasam da işte bir başka çeşitten y, hedeflenen çeşide gen aktarmak. Ve bunu belli metotları bile sıralanmış, sınırlandırılmış. Şimdi ben size bir örnek vereceğim. Bir bitki var, Türkiye'de yetiştiriliyor hali hazırda. Bu bitki hibrit bir çeşit. Bir firma, bu aynı zamanda dünyada tanınan bir kimyasal, tarım kimyasal üreten bir firmanın da elinde çok güzel bir ot öldürücü var. Bunu tabi pazarlamak istiyor ama bu bitkiyi yetiştirilmek istenen tarım bitkisini öldürüyor. Sonra şansa dünyanın bir yerinde bu bitki ilk defa bu bitkinin bir bireyi ilk defa bu tarım ilacına dayanıklılık gösteriyor. Hemen alıyorlar bunu işte bu melez hatlarına melezleştirme amaçlı çalışmalarına katıyorlar ve yine bir melez e, üretiyorlar. E, bu melez bu ilaca dayanıklı. Böylece kolayca artık istedikleri kadar bu tarım ilacını verip bu bitkiyi büyütebiliyorlar. Bu bitki nasıl dayanıyor bu e, tarım ilacına? Bu bitki bir mutant. Yani insanların e, GDO tekniğiyle yapmaya çalıştığı şey şansa. Doğada aslında yaşamayacak bu birey. Şansa e, bu firma tarafından keşfedilip alınıyor. Burada bir sürü soru var. Mesela ee, bu bitki aslında GDO ise ve bir şekilde e, mutasyon insan tarafından yapıldıysa anlamamız mümkün mü? Bence teorik olarak mümkün değil. Ee, doğal mutasyon olup olmadığına yüzde yüz emin olabilir miyiz? Olamayız. Ee, biz bunu ayrıca tartıştık uzmanlarla. Genel olarak bunun bir e, GDO olduğunu e, onlar da e, söyledi. Fakat... Neyse, Yani sonuçta söyleyeyim. Türkiye'de yaygın kullanılan bir GDO'lu ürün var Türkiye'de şu an. Türkiye'de evet, çok da sevilen, çok da şey yapılan, üretilen bir bitki bu. Yani tanıtımı da yapılan hem e, tohumu hem bu e, kimyasalı, ot öldürücü kimyasalı bol bol e, firma tarafından keyifle satılan bir mutant e, bitkimiz var. Peki GDO'nun tanımını ne kadar genişletmek gerekiyor? Yani e, ülkeden ülkeye e, genişletmek olabilir ama en azından e, bence mutantların... E, yani biz mesela e, bi, biyomühendislikle ilgili e, bilgilerimizde e, GDO'nun tanımını şöyle yapmıştık. Fakat sonradan bana 10 yıl sonra e, başka türlü gösterildi. Yani insan eliyle yapılmış e, gen aktarımı ya da mutasyondu. Mesela mutasyon şu anki tanımlarda yok. E, mutasyon doğal olduğu zaman... Teşvik edilmesi gereken bir şey mi? Mesela biz hayatımızda mutant, mutant, mutasyon tabii ki doğal bir şeydir ama doğada kendi başına yaşamayı sürdürebiliyorsa eğer sürdüremeyecek bir bireyi alıp da insan destekliği yaşatıyorsak bir mutasyon ne kadar desteklenmeli? Ve bu GDO değil midir? Bu ilginç. Yani sonuçta aslında aşağı yukarı doğal olan hiçbir şey şu anda kalmamış durumda. Yani evet. eğer kar varsa işin ucunda firmalar ne olursa olsun tabii ki onu değerlendirmeye çalışıyorlar. Ve işin çok ilginç bir tarafı var. Yani bu işin sorumlusu, yani bunu yapanlar genetik mühendisleri ve genetik mühendislerin işi bu. Şimdi GDO olmasın dediğimiz zaman açıkçası genetik mühendislerin çok fazla işi kalmıyor. Ve onlar çok iyi savunabiliyorlar bu işi. yani Zaten bu açmazlardan bizim hayatımız geçti. Yani, yani. nükleer mühendislerin de işi kalmıyor. Yani. Ee... <gülüyor> Peki ben Barış'a tekrar dönmek istiyorum. Bu e, mücadele şu anda bayağı büyüdü. E, gerçekten yani halka mal olmaya başladı. E, yıllardır daha dar bir grup tarafından götürülüyordu. Bu nereye gidecek? Ve nereye gitmeli? Nereye gitmeli? E, haksız yani insanlarda gözle görülür bir endişe, bir korku var. E, i̇nsanlar ne yedikleri bilmek istiyorlar, ne tükettikleri bilmek istiyorlar. Bilgililer de. şu geliyor savuncuları diyor ki insanlar bilgisiz bilmiyorlar. Öğrenseler bu şekilde davranmazlar. İlk önce onların... E... Hayır, aslında tam tersi değil mi? Evet yani daha çok bile bilebilirler. Sorun şurada insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. endişe var, korku var, bilgi var ama nasıl harekete geçeceklerini Ben de bilmiyorum mesela. Ee, evet, yani. zaten biz de onun yolunu <gülüyor> araştırıyoruz. Ee... Ne yapmalı? İşte Birçok zaten 2004'ten bir ya da GDI platformda dahil onlarca grup çevreciler ekolistler, tüketiciler, çiftçiler, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Neler yapıyorlar işte? İmza kampanyaları, boykotlar, basın açıklamaları, gelen sorular veriyorlar netliklerini. Yeta bu işin siyasi sorunlarını hedeflemek lazım, hükümeti hedeflemek lazım, tarım bakanlığını. Türkiye'de insanların yaklaşık araştırmaların sonucu 170'i GDOlu ürün tüketmek istemiyor. Yani bu topluma yurttaşların bu arzusuna rağmen bunu empoze etmenin doğru olmadığını ilk başta onlara hissettirmek Peki, lazım. GDO'nun ne olduğunu bilen e, diye bir araştırma yapılmış mı? GDO zannediyorum yapılmamış. Ama hmm. hormonlar tabii çok şeyle karıştırılıyor. Hı, hormonlu, yani, da... hormonlu gıdalarla karıştırılıyor. Evet. Deriniz gibi aşırılarla karıştırılıyor. Belki hibrit konusu daha da gündeme gelmedi ama sonuçta insanlar e, burada bir iş çevrildiğini anlayabiliyorlar. Ve... Evet, yani doğal e, ürünlere müdahale edilmesine karşı aslında insanlar. Evet, çünkü yani, Türkiye'de baktığınızda yani güçlü bir e, yerel gıda kültürü var. E, çoğumuzun bir kuşak iki kuşak öncesi tarıma dayalı yani kırsal kesimde yaşayanlar var yani güçlü bir bağ var ne kadar hızlı kentleşme de olsa herkes diyor ya eski domateslerin tadı kalmadı. Hı -hı. Gerçekten Hı -hı. öyle. Tabii bunu bir serzenişten çıkarıp daha somut, daha belki organize bir yapıyla tarım Bakanlığı'ndan bu yetkilinin geri çekilmesini talep etmeliyiz. Peki bir biyogüvenlik yasası talebi var aynı evet, zamanda. Evet tabi 96'dan o... beri onu da ilk başta vurgulayacaktım unuttum. 13 13 yıldır bu sürünceme de bırakıldı. Yani toplantılar yapıldı. Sivil toplum kendini davet ettirdi diyelim. Uzun süre danışılmadı sivil toplum ama 2004'teki e, kampanyadan sonra e, hasbelkader dahil oldu. istem yani Hükümet bunu istemiyordu ama şey dahil oldu sivil toplum örgütleri. Ve son taslak hala e, imzaya açılacağı söylüyor ama hala kamuoyuyla paylaşılmış değil. Bunu kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmek gerekir. Yönetmelikle bu işin yürütülmeyeceği, GDO'nun yasaklanmasını sağlayacak bir yasanın geçmesini savunması e Zaten bunun ıı, işaretlerini de verdiler sanki. Yani bir e, sanırım Tarım Bakanı söyledi. E, yasayı çıkaracağız. Hani yasa olmadığından e, yakınıyorlar ama falan dedi. Bir de ilginç bir şey söyledi. Tarım Bakanı e, geçenlerde e, sanki kendisi de GDO'ya karşıymış gibi bir bu ne demek sence? Evet ben GDO ürünler yemem diye bir e, cümle evet. kurdu Bakalım. Bu ne demeye çalışıyor acaba? Yani bu yönetmenin aslında GDO'yu yasakladığını mı iddia ediyorlar? Ee, Onunla alakalı de kişisel tercih olarak tercih etmedi. Yani karşı değil de Allah ben Allah Allah. bunu yemem dedi. Yani insanlar yesin istiyor herhalde kendi <gülüyor> bu, bu gerçekten çok ilginç. Ben e, aslında bir şeyle bitirmek istiyorum yavaş yavaş. Çok az zamanımız kaldı. Bütün bu konularla ilgili yani sadece GDO da değil GDO tarım ilaçlarının kullanımı vesaire vesaire bütün bu konularla ilgili şöyle çok garanti bir algı var toplumda ya da yaygınlaştırılan bir algı var yani eğer bunlar olmazsa biz aç kalırız ne diyorsunuz bu konuda aç kalır mıyız yani aslında ben çok uzun süredir bu konularla çalışıyorum hatta Bilmiyorum kendim bildim bile açlıkla ilgili özellikle yani ben daha GDO ya da doğal ya da yeşilden önce açlık konusunda çalıştım. Ee, ben de diyorum ki asıl e, bu işi çok fazla ticaretleştirirsek paraya dönüştürürsek e, yani parası olmayan arpa yok şeklinde çok daha fazla gidersek ve insan sahandan ziyade e, işi kapitalleştirirsek açlık e, çok daha söz konusu ama... İmece usulü yardımlaşma kültürel işte gen değişimleri gibi hani insan doğal olarak hele ki Anadolu'da çok yoğun olarak yüzyıllardır yapıldığı şekilde işi biraz daha kültürelleştirirsek organikleştirirsek ekolojikleştirirsek açlığı ortadan kaldırmak mümkün. Çünkü açlığın açlıkla ilgili sorgulamalarımızda sebebin çok büyük oranda gıdanın. Dağıtım sorunu olduğunu görüyoruz Yani bu dağıtımla ilgili üretildiği yerde Yardımlaşma, verme, işte alma, üretme, tüketme gibi sorunlar Asıl kafamızda bitiyor ve asıl bunları çözmemiz evet, gerekiyor Yani Sorun aslında hem kültürel hem politik dememiz doğru olur herhalde Programı bitirmeden sizin bir çıkarttığınız dergi var Mahsul diye Onun duyurusunu yapalım ona sanırım yeşillertarım.blogspot.com adresinden erişilebiliyor öyle değil mi? Doğru. Yeşillertarım.blogspot.com adresinden mahsule ulaşabilirsiniz. Orada GDO ile ilgili de ayrıntılı bilgi var. Çok teşekkür ediyorum. Barış Gencer Baykan ve Hakan Ozan Erzincanlı. Bugünkü konuklarımız GDO meselesini biraz daha ayrıntılı konuşma şansımız oldu. Gelecek hafta görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum.